Elimden gergelin ipini alıp, şimdi develerim için kuyudan su çeken kadınları seyrederek, büyük nüfudun ortasında, bu küçük vadide, su kuyusunun başında develerimle öyle dikilip dururken, eski ahidin bu pitoresk hikayesi zihnimde canlanıyor. Padan Aran diyarı ve İbrahim'in günleri çok uzaklarda ama görkemli tavırlarıyla yarattıkları hayal genişliği içinde bu kadınlar. Şimdi şuracıkta bütün mesafeleri ortadan kaldırıp dört bin yıllık zamanı bir çırpıda geriye döndürüyorlar. Ellerinize sağlık bacılarım, Allah sizden razı olsun. Olsun diye karşılık veriyor ve kendi leğenlerini çömleklerini doldurmaya koyuluyorlar. Konakladığımız yere develeri çöktürüyor, geceleyin başlarını alıp gitmemeleri için de ön ayaklarını köstekliyor. Zeyt ateşi yakmış bile, kahve yapmakla meşgul. Su, uzun kıvrık ağızlı pirinç cezvede kaynıyor. Zeyd'in elinde, ilkine benzeyen ama ondan daha küçük başka bir cezve daha var. Öteki eliyle sapı, yarım metre uzunluğunda içinde bir avuç kahve tanesi bulunan kocaman düz bir kaşık tutuyor ocağın üstünde. Hafif ateşte kahve kavuruyor. Çünkü her cezve için taze kahve kavrulur Arabistan'da. Kahve taneleri hafifçe kararır kararmaz, onları pirinç bir havana boşaltıp dövüyor. Sonra büyük cezvede kaynayan sudan, küçük cezveye kendi halinde yavaş yavaş demlenmesi için ocağın kenarına yerleştiriyor. Kahve iyice pişince, daha acı bir tat sağlamak için içine birkaç hemame tohumu atıyor. Çünkü Arabistan'da oldukça yaygın bir deyime göre, kahvenin kahve olması için aşk gibi değil, ölüm gibi acı olması gerekir. Bense kahvenin tadını çıkarmaya henüz hazır değilim. Uzun ve bunaltıcı saatler boyunca eğer üzerinde yol teperken bitkin düşmüş, sıklam terlemiştim. Kirli giysilerim derime yapışıyor, önüne geçilmez bir yıkanma arzusu duyuyor ve ağır aksak hurma ağaçları altındaki su kuyusuna yollanıyorum. Ortalık iyice kararmış. Hurma bahçelerinde kimsecikler yok. Sadece uzakta evlerin orada bir köpek havlıyor. Elbiselerimi çıkarıyor, kuyuya sarkıyorum. Kuyu duvarındaki yarık ve çatlaklardan yararlanarak, kuyu ipine tutuna tutuna, kuyunun dibini buluyor ve karanlık suya dalıyorum. Soğuk su göğsüme varıyor. Yanı başımda, gündüzün ekinlerin sulanmasında kullanılan büyük su tulumlarının ağırlığıyla gerginleşmiş su çekme halatları sarkıyor. Tabanlarının altında bitmez bir yenilmenin yavaş, Ama sonu gelmez akışıyla kuyuyu besleyen kaynağın gıdıklayıcı kabarcıklarını duyuyorum. Tepemde rüzgar kuyunun kenarlarını yalıyor ve kuyu kulağa götürülen bir istiridye kabuğu gibi tıpkı yıllar yıllarca önce baba evinde dinlemeyi öylesine çok sevdiğim dinlerken büyülendiğim o büyük uğuldayan istiridye kabuğu gibi rüzgarın uğultusunu içine alıp yankılandırıyor. Çölü ve içinde yaşayanları Geçmiş kuşakları ve şimdikileri, insanı ve onun kaderini bir kum fırtınası gibi önüne katıp götüren zamanı terennüm eden, acıklı ve büyük bir türküye, acıklı ve sonsuz bir ağda dönüştürüyor. Deniz kabuğu kendi içinde mi uğulayıp duruyor, yoksa sadece onu kulağıma tuttuğum zaman mı? Çok kere deniz kabuğunu artık işitmeyeceğim bir uzaklıkta tutar, sonra aniden kulağıma dayayarak onu gafil avlamak isterdim. Ama muamma, muamma olmakta devam eder ve ben uğultunun onu dinlediğim zamanda devam edip etmediğini bir türlü öğrenemezdim. Benimkinden daha arif, hikmetli kafaları çağlar boyu uğraştırmış bir muamma ile karşı karşıya olduğumu pek tabii bilemezdim o zaman. Realite dediğimiz şey bizim zihnimizden bağımsız bir varlık mıdır yoksa bizim idrakimiz mi onu yaratmaktadır? O günler bu muammadan habersizdim. Fakat geriye dönüp baktığımda, bana öyle geliyor ki, bu büyük bilmece sadece çocukluğumda değil, sonraki çağlarımda da kafamı kurcaladı. Şüphesiz, zaman zaman, bilerek ya da bilmeyerek, düşünen her zihnin kurcaladığı gibi, tıpkı, çünkü nesnel gerçek ne olursa olsun, Alem her birimizde, sadece zihinlerimizde yansıyan biçimiyle, ve ancak belli ölçüde kendini açığa vuruyor. Ve dolayısıyla her birimiz, Realiteyi yalnızca kendi özgül varoluş deneyimimiz çerçevesinde algılayabiliyoruz. Buradan çıkarak, belki insanın ilk bilinç kıpırdanışından başlayarak benimsediği ve bir hüsnü kuruntu olamayacak kadar bütün toplumlarda ve bütün çağlarda derinliğine ve genişliğine yer tutan şu değişmez inanca, şu ölümden sonra yaşamak inancına sağlam bir açıklamada bulunabilir. Bu inancın, insan zihninin, Bizzat kendi yapısının bir gereği olduğunu söylemek pek de yanlış sayılmaz herhalde. İnsanın oturup soyut ve teorik planda kendi ölümünü mutlaka bir yok oluş olarak düşünmesi zor olmayabilir. Ama aynı şeyi göz önünde canlandırması bütünüyle imkansızdır. Çünkü bunu yapmak, kendi yok oluşu yanında bütün realitenin yok oluşunu tasarlamak, bir başka deyişle yokluğu tasarlamak, yokluğu gözle canlandırmak demektir ki, insan zihni bunu yapabilecek güçte de değildir. Bize ölümden sonraki hayata inanmayı öğreten felsefeciler ve peygamberler değildir. Onların bütün yaptığı, insanlık kadar eski fıtri bir kavrayışa biçim ve manevi içerik kazandırmaktır. Günlerce süren bu yolculuğun kirinden, terinden arınmak gibi, son derece gündelik, son derece dünyevi bir uğraş içindeyken, böylesine derin problemler üzerinde kafa yormak biraz aykırı ve gülünç geliyor bana. Fakat düşünüyorum, Gündelik olanla derin anlamlı ya da muğlak olan arasında her zaman kesik ve belirli bir sınır bulmak mümkün müdür? Söz gelimi, yitik bir devenin peşinden gitmekten daha gündelik ve bu uğurda susuzluktan ölmekten daha muğlak, daha anlaşılması güç bir şey var mıdır? Duyarlığımı keskinleştiren ve beni bir çeşit nefis muhasebesine, daha önce hiç yapmadığım ölçüde daha derin, daha kuşatıcı bir idrak gereksinmesine yönelten şey… Belki de şu birkaç günü önceki tecrübenin yolu açtığı sarsıntıdır. Fakat o zaman kendime soruyorum. Yaşadığı sürece insan kendi hayatının anlamını sahiden kavrayabilir mi? Hayatımızın şu ya da bu döneminde başımızdan nelerin geçtiğini, içimizden nelerin olup bittiğini biliyoruz şüphesiz. Ve bazen anlıyoruz niçin böyle ve böyle olduğunu. Ama yolun ilerideki kıvrımlarını, bizi bir yerlerde bekleyen hedefi, kaderimizi kestirmek, İçte de öyle kolay değil. Çünkü kader, içimizden doğan, içimizde kımıldayan ve bizi alıp götürüp sürükleyecek, bize nüfuz edecek ve içimizde yerleşecek olan şeylerin bir muhasalasıdır. Ve bunun içinde kader, ancak yolun sonunda kendini açığa vurur. Ve yolu adımlamaya devam ettiğimiz sürece, onu her zaman ya yanlış anlarız ya da kısmen. 32 yaşındayım. Kaderimin ne olduğunu Ya da ne olacağını nasıl söyleyebilirim? Geriye doğru hayatıma baktığım zaman... ...bazen yaşanmış iki ayrı hayat görebilecekmişim gibi geliyor bana. Fakat düşünüyorum... ...hayatımın bu iki parçası... ...gerçekten mi ayrı birbirinden... ...yoksa bütün dış biçim ve yön farklılıklarının altında... ...bir iç birlik, bir öz birliği... ...ve bir ortak amaç mı hakim her ikisine? Başımı kaldırıyor... Ve kuyunun üzerindeki yuvarlak gök parçasını ve yıldızları görüyorum. Orada öyle uzun süre dikilip bakarken onların durdurak bilmeksizin milyonlarca, milyonlarca yıl boyunca hareket ettikleri halde konumlarını ne kadar yavaş değiştirdiklerini anlar gibi oluyorum. Ve o zaman kendi kısacık hayat tecrübemin üzerinde 3, 5, 10 ve derken 30 şu kadar sayıyı geçmeyen yılların çetelesini düşünmekten kendimi alamıyorum. Her köşesi. Her sokağa bildik kokular, tanıdık renklerle dolu bir kentte, çocukluğu sarıp sarmalayan, sıcak, güvenli odacıklarından geçen bütün o bulanık yıllar, sonra başka şehirlerde, ancak ilk gençlik çağlarında duyulabilecek heyecanlar, özlemler ve ümitler anaforu içinde yaşanan yıllar sonra, tavır ve davranışlarıyla ilk bakışta tuhaf bulunan ama zamanla aralarında yepyeni bir akrabalık, yepyeni bir evinde olma, Yurdunda olma duygusu kazanılan insanların içinde, Bambaşka bir dünyada yaşanan yıllar, Sonra yabancı, Baştan aşağı yabancı beşeri manzaralar içinde, Şehir fikri kadar eski şehirlerde, Ufuksuz bozkırlarda, Vahşiliği, insan kalbinin vahşiliğini hatırlatan dağlarda, Ve yakıcı çöllerde, Issız sahralarda geçen yıllar, Ve içe doğan yeni gerçekler, Yavaş yavaş içimde biriken, Ve o gün, ''Hindi kuş dağlarının karlı eteklerinde, uzun bir söyleşiden sonra, Afgan bir arkadaşımın şaşkınlık içinde, ''Fakat sen bir Müslümansın, ancak bunun farkında değilsin.'' diye bağırarak dile getirdiği nihai gerçek. Ve aylar sonra bütün ciddiyetiyle bu gerçeğin bizzat farkında olduğum o kutlu gün, sonra Mekke'yi hac için ilk ziyaretim ve karımın ölümü ve bu olayı izleyen acılı günler, ve o günlerden bu yana, Araplar arasında kesintisiz akıp duran, takvimin, saatin mihaniki düzenini yalayıp geçen, ufuksuz sahraların uğultulu, rüzgarlı zamanı, yokluktan uzanarak, kılıcının ucuyla uçsuz bucaksız kumlar üzerinde, kendine bir devletin haritasını çizen, ve gerçek yüceliğin tek ve kısa adımıyla yetinen bir kral adamla paylaşılan derin dostluk yılları, Çöllerde, bozkırlarda geçen gezginlik yılları. Savaşçı Arap Bedevileri içinde tehlikeli yolculuklar. Libya bağımsızlık mücadelesine katılış. Resulün mescidinde, İslam üzerinde derinleşmek çabalarıyla değerlendirilen Medine yılları. Mekke'ye yinelenen hac seferleri. Bedevi kızlarla izdivaçlar ve birbirini izleyen boşanmalar. Sıcak beşeri ilişkiler ve acılı yalnızlık günleri. Dünyanın her bölgesinden aydın Müslümanlarla yapılan entelektüel söyleşiler ve keşfedilmemiş yörelere yolculuk. Bütün bunlar batılı olma fikrine ve amaçlarına bütünüyle yabancı bir dünyaya gömülmek ve kök salmakla geçirilen yılların çetelesi. Ne uzun, ne karışık bir çetele bu. Geçmişe gömülen bütün bu yıllar şimdi yeniden yüzeye çıkıyor ve dumanların arasından bir kere daha yüzlerini uzatıp tanıdık seslerle beni çağırıyorlar. Ve yüreğim şiddetle çarparken, irkilerek fark ediyorum. Ne bitmez bir yol olmuştu benimki. Yalnızca yürüdün, hep yürüdün diyorum kendi kendime. Şimdiye kadar hiçbir zaman hayatını tutunabileceğin şeyler üzerine kurmadın ve hiçbir zaman nereye sorusuna verilecek bir cevabın olmadı. Yürekten yüreğe konuk, ülkeden ülkeye gezgin olarak yürüdün. Sadece yol teptin ama içindeki tutku hiç dinmedi. Artık bir yabancı olmadığın yerde bile, toprağa işleyen kökün.